Merhaba, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Sulak Alan Bilim Teşvik Ödülü bu yıl Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çağın Hakkı Şekercioğlu'na verildi. Bakan Eroğlu'nun hazır bulunduğu ödül töreninde yer alamayan Şekercioğlu, ödülle ilgili kabul videosundan salondakilere seslendi. Çağın Şekercioğlu ödül hakkında konuşmak yerine Aras Nehri kuş cenneti için çağrıda bulunmayı tercih etti. Bu ödülü almamda çok önemli bir rol oynayan ve bilimsel araştırmalarımın büyük bir kısmını oluşturan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinin bulunduğu ve Doğu Anadolu'nun Kuş Cenneti Aras Nehri Kuş Cennetinin acil olarak korunması gerekmektedir. Şu an bu alanda yapılması planlanan Tuzluca Barajının suları altında yok olmak üzere Tuzluca Barajının durdurulması, Aras Nehri Kuş Cenneti ve buranın 240 kuş türünün koruma altına alınması için şarttır diye konuştu. Şikercioğlu, bölgenin kıtalar arası göç yolları üzerinde bulunduğunu ve son 6 yılda 164 türden yaklaşık 40 bin kuşu halkaladıklarını tespit edilen 240 türlü bölgenin 74 yıldır araştırılan Manyas kuş cennetiyle başa baş bir kuş sayısına sahip olduğunu kaydederek Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki konuşmasında belirttiği gibi, bu alanın korunması ile ilgili sözünü tutmasını istedi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi yani NASA, Orta Doğu'da tatlı su kaybının alarm birici düzeyde olduğunu açıkladı. NASA'nın Amerikan Geofizik Birliği dergisinin Water Resources Research'te yayınlanacak olan araştırmasında Orta Doğu'da kötü yönetim Yeraltı suyuna artan talep ve 2007 yılındaki kuraklığın etkileri nedeniyle neredeyse Lut Gölü büyüklüğünde tatlı suyun kaybedildiği belirtildi. Araştırmacılar Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da Dicle ve Fırat nehirleri havzası boyunca yer alan tarihi Mezopotamya bölgesindeki tatlı su rezervlerinin toplam tatlı su depolarının 144 kilometre küpünü kaybettiğine dikkat çekti. 2003 yılından başlayarak 7 sene boyunca çift uydudan elde edilen verilerin incelendi araştırmada bu kaybın %60'ının yeraltıda sularının pompayla aşırı boşaltılmasından, %20'sinin ise yükseklerde azalan kar birikmesi dahil olmak üzere kuraklığın etkilerinden kaynaklandığını söylüyorlar. Yani demek ki yeraltı sularını çok fazla kullanıyoruz ovalarda. Gün halkın termik öfke günüydü dün diyebiliriz. Pek çok yerde pek çok toplantı oldu. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Akdere beldesinde kurulmak istenen termik santralle ilgili çet toplantısı belde halkı ve Mersin'in il merkezinden gelen nükleer karşı platform üyeleri ve eylemcilerin yoğun protestoları nedeniyle yapılamadı. Çet toplantısı için beldeye gelen Eren Elektrik şirketi temsilcileri ise tek kare fotoğraf çekerek beldeden ayrıldı. Bu durumun çet toplantısı yapılmıştır. izlenimini uyandırmak üzere kullanılmasının önüne geçmek için ise belde halkı çet toplantısı yapılmamıştır. Tutanağı tuttu. Bir diğer termik santral çet toplantısı da Çanakkale-Lapseki'deydi. Lapseki, Tepe ve Şevketiye köyü arasında yapılması planlanan Lapseki Enerji Santrali limanı Kül depolama sahası ve derin denizde şarj projesi için düzenlenen bilgilendirme toplantısına tepki gösteren bölge halkı toplantıya katılmadığı gibi termik santrale karşı imza toplayarak da köyün girişini kapattı. Çanakkale Çeviri Platformu Başkanı Hicri Ada Tepe köyünde bu çapta bir eylemin ilk kez gerçekleştirdiğini belirterek lapsekilleri direndikleri için kutladı. Bir başka sıcak noktada bir başka termik santral tepkisi Bartın'dan. 19 Şubat Salı günü Bartın Tarla Ağzı köyünde yapılacak termik santerçe toplantısı ile ilgili açıklama yapan Bartın platformu, toplantı fizanda bile yapılsa katılarak protestolarını güçlü bir şekilde gerçekleştireceklerini ve süreci, süreci halk lehine sonlandırmayı amaçladıklarını söylüyorlar Bartın'da hükümet caddesine masa kurarak chat toplantısına katılım ve bilgi içeren broşürleri halka dağıtan platform üyeleri, şirketin daha önce çet sürecinde Uygun görülmeyen gömü Amasra Çapak koyu için tekrar çet başvurusu yaptığını, başvurulan alanı termik santral yapmanın hukuksal, plansal ve toplumsal açılardan mümkün olmadığını, sürecin sona erdirilmesi için Bartın Amasra halkının güçlü tepki vermesi gerektiğini dile getirdi. Toplantı 19 Şubat Salı günü 11'de Tarlı Ağızı köyünde gerçekleşecek ve sabah 9'da Bartın Eski Terminali ile Amasra Belediyesi önünden araçlar kaldırılacak. Evet son haberimizde ise tema var. Tema Artvin Cerattepe'deki çevre mücadelesine tam destek verdiğini açıkladı. Bugün yapılacak olan duruşmada yargının bölgeyi altın madeni taleplerinden kurtaracak bir karar vermesini Tüm çevreciler arz ediyor. Artvin Cerattepe'nin madencilik faaliyetlerine açılması ile ilgili dava Rize İdare Mahkemesi'nde görülecek. 1990'lardan bu yana birçok kez madencilik faaliyetlerine açılmak istenen Artvin Cerattepe ve Genya Dağı bölgesinin eşsiz doğasını korumak için Yeşil Artvin Derneği'nin öncülüğünde 258 vatandaş geçtiğimiz yıl Rize İdare Mahkemesi'nde madencilik lisansının İptal davasını açmış. Mahkeme daha önce ikişer kez durdurma ve iptal kararı verdiği projeyi sonunda onaylamış. Trabzon'daki idare mahkemesi ise kararı bozarak alt mahkemeye geri göndermişti. Alt mahkemenin kararı ise Artvin için tekrar belirleyici olacak. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.